That's the way I like it, baby, I don't wanna live forever Koyu Mavi'den hepinize iyi akşamlar. Çok hızlı bir açılış yaptık. Çok koyu mavi değil, daha çok Meral'li koyu mavilere uygun. Zaten Meral'in de en sevdiği, Evet. lemeli bir açılıştığın için böyle bir şey yaptık. Ee, her zaman yaparız ama Abdülkadir Elçoğlu konuğumuz bu akşam. Ee, Meral'le beraber çok mutluyuz. Ee, açık Radyo e, koyu mavide ağırlamaktan. En sonunda buluşabildik. <gülüyor> <gülüyor> Uzun zamandır e, bunu düzenlemeye çalışıyorduk ama bir araya gelememiştik bir türlü. Şimdi şey çok güzel bir, bir zamanda denk evet, getirdik. Çok bir sergi açıldı çünkü. Evet. Geçen hafta mı? Evet ki 11 hafta Ekim oldu. iki <gülüyor> hafta oldu değil mi? Bir iki haftası daha var. 11 Ekim'de açıldı, 11 Kasım'a kadar Kuzguncuk'ta Nail Kitabevi'nde muhteşem bir sergi var. Açılış günü herhalde ben de oradaydık. Evet. Cem Karaca'dan Zabıya Abtulika sergisi Karikarak diyorlar değil mi? Valla bizim işte bu Kram konseri vardı 80, 30 yıl önce. Ortaköy Sanat Merkezi'nde. Tuncay Batıbeki ile birlikte... ...biz de sergi açmıştık. O da karikatürcüsü olduğu için... ...Karikarak diye öyle bir isim bulmuştu. ...şimdi ben yeniden onu kullanayım dedim... ...öyle o ismi... ...öyle bir ismi yaptık... ...sergide gerçekten... ...bütün sevdiğimiz, tanıdığımız müzisyenlerin... ...aslında hem rock, jazz, blues... ...ama daha çok rock, ağırlığı. rock ağırlıklı... Evet. ...portreleri var... ...sahnede... ...eserlerini icra ederlerken... ...tasvir edilmiş... ...halleri var... ...ben de bir tanesini hemen kırmızı notları evet. koyurdum. <gülüyor> ...sergide hevesle bekliyorum... ...serginin bitişini... Ben e, en çok da resimlerin isimlerine bayıldım daha ilerleyen zamanlarda biraz konuşmak istiyorum onlar hakkında yani resimler karikatür demek istemiyorum yani hakikaten resimler birbirinden şahane seçimler birbirinden güzel isimleri ayrıca bayıldım <gülüyor> E, açılışı da e, e, a, a, motor e, etle evet. istediği parçayla yaptık. Neden motor et? <gülüyor> motor et. Hepsini birleştiren bir grup. Yani motor et mesela e, Lem'in ölmeden önce hep istediğim şeydi. Akustik bir albüm değil de Böyle tam blues albümde çıkabilir o parçalardan. E, bayağı nefesli olduğu bir rock'n'roll albümü de yapabilirsin. Ama ee, ...ne derdi o... ...tekmeleyeceğim siz dediği... ...öyle bir <gülüyor> sertlikte müzik... Ee, ...fakat onu... E, ...çözdüğünüz zaman... ...altında hep rock'n'roll var... Ee, ...o da birleştirici bir şey... ...benim için, o hoşuma gider... Ee, ...rock'n'roll aslında hep aynı... E, ...birbirine benzer parçalar gibi gelir ama... ...başka birisi yorumlasa... ...Lemi gibi olmayacak... Ee, ...bir Doğru. bütünlüğü de var... Dolayısıyla o e, bütünleştirici bir parça gelir hep bana. Yani Hı. hep onunla başlamak isteği gelir. Doğru, çok çok severek seçtik zaten hep birlikte. Ben zaten Lemmy hayranlığım. E, artık dillere destan oldu. <gülüyor> e, yani Lemmy kendini bir rock roll müzisyeni ya da rock müzisyeni ya da heavy metal müzisyeni değil. Blues punk müzisyeni gibi böyle. Tabii punk da vardı, evet. Doğru, doğru. Şeyi var, deri pantolonlu punk filozofu <gülüyor> <gülüyor> diye bir tabir var ile ilgili. Ya, ya benim hayranlığım <gülüyor> ayrı bir hikaye konusu. Ee, Abdül... E, blogunda da yazmıştım. Güzel bir yazı vardı. Evet, doğru. Yani doğru doğru hatırladım. <gülüyor> çok doğru. güzeldi o yazı. Paylaşalım onu tekrar. Koyma, ama yani. yazı istiyorum daha. Güzel yazılar çıkıyordu. Ya evet biraz tembellik evet. ettim. E, de, geri döndüm. <gülüyor> Sağlara döndüm. Var birkaç tane fikir aklımda. Ben ama o blogda istedim. da şey istiyordum zaten yani. E, kendi okumam ilk okumak istediğim yazıların yazılmasını istiyorum. Yani kendim yazdığımda da aynı o hesapla bakıyorum. O görüntüyle ya bakıyorum. O blog zaten bana şey yaptı. Ben daha çok böyle sanki biraz akademik bakış yazıyordum daha önce kendi blogumda ya da şeyde ama orada yayınlanan yazıları da okudukça hani hakikaten böyle bir aslında rock müzik severin e, neler hissettiğini yazmak benim de daha çok hoşuma gitti. Çok severek yazıyorum. Çok severek takip ediyorum. Herkese tavsiye ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Blog Ab Abdülika. Blues, blues Perişan. Perişan. E, e, Blogspot.com. Pro e, radyo programı sebebiyle değil mi? Blues Perişan? Tabii, tabii. belki herkes bilmez. Ya, onu da biraz anlatalım. Şey, e, benim hep bir perişanlık var. Grup <gülüyor> Perişan diye çizgi e, bantım vardı. İşte zaten oradan e, dergilerde onu yapıyordum. Sonu bittikten sonra da e, radyo programını isim düşünürken blues perişan dedik çünkü hep bir sakatlık çıkar, hep bir şey olur. Yani konserlerde <gülüyor> de olur yani. E, sonra da yerleşti. Hatta bazı insanlar şey diyor, e, grup perişan oldu gibi blues perişan diyor. Programa grup <gülüyor> perişan diyen de oldu. E, güzel yani, öyle hoşuma gidiyor. E, o programda da bir e, herkes bana şey, der ya böyle heavy metal hard rock falan diye aslında kökeninde bir sınırlama yok. Geniş bir skalaya yayılıyor. Yıllar geçtikten sonra. E, dolayısıyla orada e, fusion'dan eee blusa her türe kadar yer veriyordum öyle. programda Bu, da program şu anda Program şu anda yok. Yok değil mi? Yok. Evet, bir hmm. ara vermiştimdesin hmm. ama şey blok devam ediyor. Blok devam ediyor. Yani. İşte onun yanı sıra da her sene bir sergi açmaya çalışıyorum. Hani çizerliği bir şekilde devam ettirebilmek için. ...bu da şeyden kaynaklı... ...biz hep dergi çizerleriyiz ama... E, ...böyle bir deneyim dedim... Yani ...genelde bir e, resim okuduğum için... ...resamlıktan da bir bilgi var... ...hiç yapmasam da resim... E, ...karikatürü sergileme yoluyla... ...sunayım dedim... E, ...ilk sergi işte... ...yazarlar üzerineydi... ...o da... E, ...herkes diyor ki onun için çalıştım mı falan... ...hayır kitap okurken bir yandan çizmeye de... ...benim müzik dinlesem hep ...bir yere not etmek gibi... E, ...halim olmuş... İlkini yazarlardan yaptım... ...Sahit Faik'ten... E, ...Kafkaya'ydı... E, ...bu sergide de Cem Karaca'dan... E, ...Zappaya oldu... Evet. Ee, gelecek senede yine baş, farklı bir konseptle yine devam edecek. Bu sergi e, Cem Karaca çalacağız bir tane de acaba hani yazarlardan da söz etmişken e, şimdi onu mu çalsak? Cem Karaca'dan Zappaya serginin adı. E, Cem Karaca'nın da şimdi Aesos Feyza'nın en farklı olabilecek şarkı evet, hangisi evet. Dersen. <gülüyor> belki şimdi Cem Karaca'dan çalacağımız e, şarkı olabilir. E, Ahmet Arif yazmış e, Şiir, şiirini. Evet, evet. E, Cem Karaca'da şahane bir ...şekilde e, bestelemiş. E, onu dinleyelim isterseniz. E, Ay Karanlık ya da Maviye Çalar Gözlerin diye de biliniyor. Ahmet Arif'in şiirinden, Cem Karaca'nın sesinden ve Freddy e, Klein evet. orkestrayla ile evet. birlikte değil mi? Evet. Dinleyelim I'm Karaca dinledik. Ay karanlık. Ee, ya şimdi ben Abdülika'ya olan hayranlığımı sık sık dile getiriyorum. Ee, üstelik adımı da ondan aldım. İsim babam diyorum. <gülüyor> Abdülle. Ee, şimdi bu band grup perişanlığı nasıl diyeyim ee, bir şeylerden anlamaya başladığımdan beri takip ediyordum böyle kesip saklıyordum o dönemin öyle bir şeyi vardı birçok şey de oradan öğrendim Jet oradan duydum işte Black Sabbath ACDC hepsini oradan öğrendim ee, tabi bu sergi ve zaman içinde çalıştıkça bir de Abdül'e de söyledim Abdülhika sanki benim için böyle bir müzik insanıymış gibi ama bu iki sergide ve e, bu Kadıköy'de yürüttüğü görme biçimlerinde Abdül'ün bir e, resim sanatçısı olduğunu görmek beni çok daha çok heyecanlandırdı. <gülüyor> <gülüyor> çok daha etkileyici buldum. E, ben o zaman müsaadenizle şimdi gene Abdül'den öğrendiğim bir şey çalmak istiyorum. E, Black Sabbath çalacağım. Grubun 72 tarihli volume 4 albümünden Under the Sun, Every Day Comes and Goes. ...1972 yılı... ...albümlerinden dinledik... ...Under the Sun, Every Day Comes and... Goes. Go. Evet. <gülüyor> sonra <belki> sonra <gülüyor> e, ...şimdi Cem Karancı'dan... ...Zappa'ya dedik... ...tabii araya bir Zappa sıkıştırayım diye düşündüm... ...tabii sıkıştırmak değil bu e, lafın gelişi söylüyorum... E, ...şöyle de bağlamaya çalıştım... ...az önce dinlediğimiz şarkı... ...Frank Zappa'nın en sevdiği Black Sabbath parçasıymış... <gülüyor> Hemen arkasından da bir Zappa dinleyelim dedim. Zappa'nın 75 tarihli al albümü Bongo Fury'den dinleyeceğiz. Albüm biraz efsane e, Mother of e, Invasion değil mi? <gülüyor> Doğru telaffuz ettim. Onunla birlikte Captain Beefheart var ve davullarda da konuk sanatçı diyor ama albümün tamamında çalmış aslında Terry Bozzio var. Terry Bozzio'nun yanlış hatırlamıyorsam e, King Crimson'a katılmadan önceki Hı. yer aldığılarından biri. E, anons edeyim bir parçayı var mı? Söylemek istediğiniz bir şey <gülüyor> E, sergide bas geçen kişilerden hangilerinin e, çizimleri var onu belki şey yaparız. Ya şimdi e, sergide açtım İlk ilk gün zappa'yı ben alıyorum dedi biri. Öyle mi? Aman dedim zappa seven biri. <gülüyor> Yo hiç bilmiyorum dedi. Neden aldın dedim. Ben hep e, en sondaki isimleri alıyorum böyle, ah, böyle bir koleksiyoncu. <gülüyor> Aa, Geçen seferde Kafka'yı almış. Aa, çok ilginç. <gülüyor> <gülüyor> böyle şeyler de olabiliyor. Doğru, çeşit çeşit koleksiyoncu var. Bence öğrenip dinlemeye başlamıştır. Ama <gülüyor> hiç beraber. <sanmıyorum. gülüyor> böyle, <gülüyor> <sen. gülüyor> <gülüyor> böyle Kafka okuyup zaptla dinleyen <gülüyor> birini daha hayal Ama ettim. Ama şimdi ben heyecanlıyım. Kafka'nın Captain Beefheart yer alacak onun vokalinden. Evet, bu evet, yani muhteşem. Ben parçayı da İyi çok beğendim. Teşekkür ediyorum, ee, sayenizde. <gülüyor> <gülüyor> o zaman hemen bir Frank Zappa dinleyelim, Muffin Man. Frank Zappa dinledik. 1975 tarihli Bongo Fury albümünden Muffin Man. Zappa'yı eşlik edenler Captain Beefheart ve Terry Bozyo'ydı. ...biz bu programın listesini alıştırırken... De ...neticede bir müzik programı... Ee, ...ne çalalım diye... ...programımızın değerli konuğunu önce hmm. sorduk... ...sadece dört tane şarkı... ...değil mi? Ya ee, işte hayatının parçası evet. falan... ...dince evet, evet. sıkılıyorum şimdi... <gülüyor> yani ama, e, ...olmazsa olmazlar... ...bazanda şey oluyor... Insan. ...mesela... E, ...eskiden barlara gittiğimde olurdu... ...kapıdan girince hemen bir şey çalarlardı falan... Yani ...ben de bir tepki vereceğim ya, güzel diye... <gülüyor> ...ama hep tutmuştur böyle... <gülüyor> ...ya ACD'si olur ya motoret olur... <gülüyor> ...ama en unutamadığım şey de olmuştu bu... E, ...Yavul Çetinler... E, evet. ...Batumutlu giyelim... Evet. ...Blue ...Blue Blues Band'in... Blue Band ...Arnautköy'de bir yerde çıkıyorlardı... Biz de işte... ...daha o köprü altı zamanları <gülüyor> belki yani... ...oradan geceliğin gidelim denildi... ...gittik... E, yerde böyle şey rakbar bar gibi bir yer değildi hmm. falan kapıdan girdiğimizde motoret çalmışlardı <gülüyor> onu unutamam El bana şey. açılışı <gülüyor> da öyle yaptık o yüzden evet. gayet değişti e, şimdi bu ACDC de e, senin seçimlerinden bir tanesi Ride On o da e, akustik değil mi? Hani ACDC işte, deyince e, çok akla gelmeyen o, parçalardan akla gelmeyen, e, çok hoş, e, çok sevdim ben. dediğim gibi onda da işte bu Bon Scott'ın vokalinde eski evet. vokal zamanlarında falan ee, ...hep bir şey vardır böyle... ...fakat tabi popülerleşince... ...akılda bir iki isim e, parça kalıyor... ...insanların aklında ama işte böyle... ...benim için o etkileyici bir şeydir... ...şeyinde motor etinde mesela Iron Horse... E, evet, ...o da etkileyicidir... Evet. Ee, ...dolayısıyla ondan öyle bir seçim yaptım... Ee, ...aslında ne diyecektim burada mesela... E, Merelim mektubunu ben buldum... <gülüyor> Aa, ee, ...beş mi? altı yıl önce... Annem şey diyordu işte evdeki o bir depoda duruyor böyle bir eski evet. çizimler falan filan. Gittiğimde mektupları bir ayıklayayım dedim. <gülüyor> Merelika. Ay ne kadar güzel. <gülüyor> Kız kardeşimle birlikte teşekkür etmiştik yani. Bugün olduğumuz yer sizin sayenizde geliyoruz. Sizin sayenizde ismim de Meralika. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne kadar yetiş çok, ya. Gerçekten. Çok da küçük değildik beni bir 16-17 yaşlarında vardım ben böyle. Sen ama ben daha büyüktüm de... kendime öyle. <gülüyor> ...Abdülika demişim yani. <gülüyor> İkinizin de adı tabii ki Merelika ama önce Abtul herhalde önce Abtulika sonra sen oradan çıkıyorsun. Ben de bugün tişört giydim. Evet. <gülüyor> Merelika tişörtü var. Merelika ben en sevdiğim geçmeden önce şey hatırlamak istiyorum dedim ya ben. Em, de, ben bunu da sık sık söylüyorum. Ben Taşra'da büyüdüm. Ee, Birçok yani müzik konusunda, özellikle rock müzik konusunda bir şeylere ulaşmak o kadar kolay değildi o dönemlerde. Böyle 80'lerde. Hani sürekli bir Abdülkayı takip ediyoruz. İşte Deep Purple diyor, Jet Rotal diyor. Hani bulabiliyoruz, dinliyoruz, dinleyemiyoruz, şey yapıyoruz. Fakat Abdül'in şeyi vardı. AC, DC ve Black Sabbath Türkiye'ye gelsin. 40 kere söylersek olurmuş <gülüyor> diye. Her gün o bir iki diye takip etti. Her gün değil de her hafta. 40 yani oldu, 4 yıl oldu, dört <gülüyor> yıl oldu, beş <gülüyor> yıl oldu, altı yıl oldu. 30 yıl devreceksin neredeyse. Ama böyle böyle gidiyor. Of ama çok güzel şeyler seyrettik Türkiye'de yani hı hı. o günden bugüne hakikaten e, konser hı hı. meselesinde. Yani ben çok birçok konserden tatmin oldum. Görmek istediğim hep bir şey e gördüm. E tabii yani e, birçok grubu gördük ama e, biz de o gün çok fazla bir şey istiyormuşuz yani niye Türkiye'ye gruplar gelmiyor falan. <gülüyor> Aslında baktığında hani 80'den önce çok yaygın konser turneleri evet. olmuyor zaten hani evet. biz böyle. E, fakat o umutla olduk sonra o teknolojinin gelişmesiyle falan onu tabii e, daha kolay bir evet, hale geldi. Türkiye'den hı. organizasyonlar yapan insanlar oldu. Ama benim en keyif aldığım gene şeydir. E, hiçbir konser yok. İstanbul Festivali'ne gidiyoruz. O zaman Jazz festivali yani. de denmiyordu İstanbul Festivali'nde. Ve gittiğimizde mesela... ...modern jazz Quartet'te şey de gidiyordum... ...rock gidiyordum o <gülüyor> özlemle yani... ...o kadar yaşıyor ki... Ee, ...kim gelirse gidiyorduk o zaman, gelirse, zaman yani. ...fakat yıllar sonra... ...bu neydi İsrailli bir grup mu? Yok... Aa, ...biraz oryantal yapan. ...ben dinlemem de... Ee, ...Opet... ...Opet konseri oldun değil mi? Bir arkadaşım dükkandayım... ...biletler oradan satılıyor falan... Ee, ...biz hani Yunanistan'a gidelim... ...Almanya'ya gidelim konser <gülüyor> izlerim var ya... <gülüyor> evet. Ee, Orta Doğu ülkelerinden gelen çocuklarmış, böyle hafif siyah böyle bir ne, İsrailli falan böyle, Mısırlı. Fakat onlar plakçı dükkanına girmişlerdi. Tabi e, trash dinliyorlar vesaire dinliyorlar ama e, Slayer var üzerlerinde mesela. Plakları seçerlerken bir baktım Spyro Gyro aldı bir tanesi. <gülüyor> bir de bir Slayer aldı. <gülüyor> Dedim aynı bizde de ay, öyleydi. Ay, tabii tabii <gülüyor> evet. kesinlikle öyle. Yani bir yandan Fusion dinlersin evet, evet, bir evet, yandan evet. Rock dinlersin. Evet. Evet, metal dinlersin evet. hatta. O yüzden de şimdi de şey dinleyelim madem... ...girişte söylediğimiz... ...ACDC'den... ...Abdülka'nın seçtiği... ...Ride On'u dinleyelim... ...bu da 4 Deeds... ...Done Cheap isimli... Çok, ...1976 Çok da sevdiğim albümden. güzel bir albümdür... Evet. ...yani... ...bir şey denilmese de... ...yine bu... ...hard rock falan demesek de... ...onda böyle bir... ...başka bir şey çok, vardır... Çok ...bir doku vardır... ...kapağından itibaren... Hmm. E, ...çok sevdiğim bir albümdür... ...yani onu çalmak da... ...benim hoşuma Ama, gidiyor şimdi... ...Ride On... <gülüyor> Worry, I ain't too old to cry when a woman gets me down. Got another empty bottle, mmm, in another empty bed. Ain't too young to admit it. I'm not too old to lie I'm just another çok <gülüyor> şahane <gülüyor> ee, sergideki e, resimlerin e, evet resimlerinden resim çok isimlerinden... etkilendiğini söyledim benim söylersin. çok hoşuma gitti şimdi birkaç tanesini şöyle seçmeye çalıştım ee, en çok hoşuma gidenleri söyleyeyim Ceniz ne kozmik blues demiş hakikaten de hatırlattığı şey odur ...Roger Glover için de mütevazi ve sessiz... <gülüyor> ...başka türlü anlatılamaz... ...yani James Hetfield'ın da gayet böyle bir... ...çığlık atarken bir fotoğrafı... altında da kızgın demişiz... <gülüyor> e, ...Tom Waits için... ...bir fıçı bourbon'dan sonra... ...yolluk... E, ...Lemikil Mister... ...evet bu da ben hastasıyım tedavisi mümkün değil diye... <gülüyor> Mark Knopf'lara bandani demişiz. Çok tatlı. Axl Rose'a bayılıyorum. Tabancamın sapını gülle donatacağım. <gülüyor> ee, Rick Wakeman klavyelerin efendisi. <gülüyor> Slash'i de çok beğeniyorum. Çünkü ben hep şey düşünüyorum. Slash ağzında o sigarasıyla saçları yanmadan ya, nasıl evet. dayanıyor diye. <gülüyor> Gözler görür ama görünmez demişiz. Çok güzel olmuş. Ee, Jacob Astorius da bas gitarın Hendrix hali. Favorim bu ama Iggy Pop ama Punk. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Keith Richards, süper bülbül yuvası. Ee, böyle şey, Hayko Cepkin denizaltı astronotu. Çok güzel olmuş. <gülüyor> Çok <gülüyor> nefis. Ee, Robert Fripp gene benim bir hayranlıklarımdan biri. Kırmızı Disiplin. Ronnie James diyor da We Rock demişiz. Ee, Frank Zappa sahne. Çok net. Ee, Stanley İkisi de uzay çocuğu demişsiniz. Ve motor Edil'in levisi Havza Mississippi birhanesi. Ha, o Böyle çok önemli. Çok... Şimdi, e, Edirne'de öyle bir birane varmış. <gülüyor> Havza bölümündü. E, hep gidelim gidelim dedik. Bayağı mı birhaneymiş. Şöyle raklı Blue bana alakası yok. ama Havza bir, Mississippi çok birhanesi. Güzelmiş. Şimdi e, Lem'in de hep gittiği bir barı falan evet. var ya. Onun özelliği Rainbow var Rainbow. E, Ben öyle bir gönderme dedim ama ee, bazı çizimlerden iki tane olduğu için ayırmak için isim de vermek gerekiyor <gülüyor> isim vermek hep sıkıntılı bir şey olduğu için ben de böyle bir yol bulabildim çok güzel çünkü şey var o görme biçimlerinde de e, bazı eserleri hani isimsiz diyorlar ya evet. e, soyut çalışanlar vesaire bir katılımcı kızı Niye isimsiz bunlar ya niye biz anlamıyoruz zaten <gülüyor> niye bu kadar zorlaştırıyorlar diyor o aklıma geliyor isim verince fakat isim vermenin şey de olmuş mesela e, Füsun Önal kitaplar yazıyor öyle bir niyeti yokmuş bir e, fotoğraf sergisi açıyor e, kendi hayatıyla ilgili altlarına da böyle notlar düşüyor e, ta, yazarlardan biri geliyor galiba yanılmıyorsam ...Tarık Zafer yok. Neyse biri geliyor şey diyor... ...bu ne güzel yazar... ...bundan kitap olsun onu düşün ...Füsonoğlu yazar olarak diyor. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Bunlar da harika olmuş. O zaman ben çok az şeyden bahsetmenizi... ...rica edeceğim bu görme biçimleri. Hı -hı. Birkaç tanesine katılıp çok etkilendik. Ee, gene şey söylüyorum burada... Afrika hani benim için bir müzik insanı iken... ...bir resim ve sanat insanı olduğunu... ...öyle gördük. Ya şimdi aslında... Ee, ...o kadar garip ki... E, ...görme biçimleri yoktu... ...aslında şey yapalım dedik... Hani ...bir atölye oluşturalım... Ee, ...hani bunu en çizim dersi vermek... ...falan filan gibi ama ben... ...sevmiyorum onu da sevmiyorum... Ee, ...bir hazırlık olsun diye görme biçimleri yapalım dedim... ...sonradan da baktım ki aslında... ...sadece resim sanatından örneklerle değil... ...bir gazete fotoğrafından tutun bir sürü şeye kadar... Görsellerle bir şeyi anlatabiliyorsunuz, evet. bir konuyu anlatabiliyorsunuz. İster sosyoloji olabilir, ister başka bir e müzik olabilir. E ...tabii ben e bir iki deneme yaptıktan sonra canlandım böyle, tekrar e hoşuma da gitmeye başladı. E şimdi onu sekiz on tane baya da yaptık. Evet, geçen, sene e geçen başladı, seneden beri. Ayda bir oluyordu galiba. Ha, ...yok 15 beş günde, günde, günde Hep on Ben hepsine katılamadığım <gülüyor> için... ...kendi katılımlarımdan e, ibaret İlk yaptıklarımda tabii işkence görenler falan oldu çünkü. <gülüyor> çok bol görsel koyuyordum. Millete rock konserine geldik sanıp... ...birdenbire onunla karşılaşanlar evet. oldu. Sonra yavaş yavaş... ...toparlamaya başladık. Şimdi... E, ...alışan bir kitle var... E, ...bir de bu haftakinde... ...önümüzdeki haftakinde konuklu yapacağız... E, ...objektiften... ...vecli ile birlikte aslında benim... ...vecli kolay yüce, alan. yüce alanla... E, ...vecli tabii şey dedi... ...benim resimli bir alakam yok ki ne yapacağız falan diye... ...ya yani dedim hani... Ramrantın bir şeyini gösterirken... Hani sahnedeki ışıklandırmayı konuşmuştun yani... ...onun gibi hallederiz falan diye... <gülüyor> e, ...niyetim de o aslında... ...sanat, resim hayatın çok uzağında değil... Evet. ...mutlaka bir yerde e, durabiliyor... ...fakat biz e, çok kapalı e, görüyoruz... ...işte ben karikatüristiyim de aynı şekilde... yani. ...karikatüristten fazla müzisyen arkadaşım vardı... <gülüyor> ...yani e, bir kapalı odada kalamıyorum... ...yani dışarıdaki ayrı ayrı konularla e, ilgileniyorum... Dolayısıyla görme biçimlerinde hem böyle bir e, iki saatlik e, arada artışması olabiliyor. Bir ee, de müzik de dinleniyor. Müzik albüm de, kapaklarını da artışmıştık bir Tabii albüm bir ka kapaklarını yaptık. Aslında o konuda bitmemiş. Daha yine var. Yani evet. bir sürü var. E, belirli konularla devam edeceğiz. Mesela e, onu ileriye aldım. Bir e, performans sanatçısı şey yapmış. E, sıkıcı sanat yapmayacağım diye bir... ...kampanya yapıyor kendine, ...öyle bir sanat <gülüyor> eseri var... ...mesela ona da ayıracağız hani... ...soyuttan sıkılıyorlar Çok falan de, ama... De. ...sıkıcı olmayan <gülüyor> örneklerini de vereceğiz öyle... ...bakalım... Evet, öyle ee, devam edeceğiz. Görme biçimleri çarşamba 30 Ekim 19.30-21.30 arasında Kadıköy Eskici, Eskici Gizli, Bahçede Gizli Bahçede Bahçede. olacak. Valla biz inşallah orada olacağız. Ve işte Yücelan'la birlikte çok keyifli oluyor. Gerçekten hı hı. çok bir keyifli Bir de veriliyor değil mi? Ben Benim bir tane sertrika var. Abi, <gülüyor> ben kaçırdım ben de istiyorum. Şahane <gülüyor> ama şimdi kalabalıklaştıkça <gülüyor> senin için çok zor olacak. Şimdi o esprisinden çıktı. Gece yine hani paylaşırken ben... E, çizim yaptım fakat tarayamadım fotoğrafı. Fotoğraf, ha, fotoğraf çekip ko defa. koydum falan. Altına da sertifika yazdı ben yani sertifika verilecekti. <gülüyor> Başına ne geleceğini <gülüyor> bilmiyordum. Onu. Hepimiz sıraya girdik. Hepimize birer şahsi imzalanmış Aa, olarak <gülüyor> ee, tanıtım. Aivv'in portresi var bende. Tabii Aivv'in kolaydı da diğerlerini ne yapacağız <gülüyor> bilemiyorum. <gülüyor> <Çok sorumlu. gülüyor> Aa ben de istiyorum ondan bir tane. <gülüyor> Gerçi bir de ama. şeyde e, Firda Kaloda'm bahsediyorduk şimdi. Kavga çıktı onladı. <gülüyor> Murat Beşeri gördün Frida Kahlo. Resmi de değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Yok. yok daha öncesinde. Ha daha önce miydi? yok? Bu? Yakın dönemde olan. Ben o yoktu o sefer bir mi? Bir arkadaş tartışma çıkardı işte böyle bir şey oldu. Kadın erkek ayrımı oldu. Baya tartışmalı öyle bir şeydi olmuş. Tamam zevkli. Fotoğrafı öyle. hatırlıyorum. <gülüyor> Murat Beşer, Firda tablosu ve. <gülüyor> evet. E, Görmüyüm Böyle <gülüyor> bir e, şey gibi değil hani bir ders bir sunum gibi değil. Hakikaten çok katılımlı. Hı -hı. E, herkesin fikrini söyledi. Hatta Abdülün arada sırada sen söyle diye <gülüyor> derse kaldırdığı biliriz. Hazırlıklı gelin. Yaşık yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok keyifli çok zevkli bir sohbet oluyor çok uzun zamandır yani sanatın e, ne bileyim benim gibi böyle resimden çoktan insanların böyle görselleri görüp e, sindirip anladığı çok güzel bir şey oluyor ellerinize sağlık çok nefis şeyler oluyor orada Müzik de oluyor hep değil mi? Müzik yani... Konu, ister, istemez geldikçe, şey, evet, i̇ster istemez oluyor. E, konuyla ilgili hı hı. bir bağlantı mutlaka hı hı. oluyor. Hem de çok çeşitli. Mesela bir sefer... En son Fikret Kızılok'tan... Evet e, oralara gittik. Evet. ...Bülent Ecevit'in sözlerini yazdığı... ...şiirinin bestesini ha, dinlemiştik yani... ...bir o de şeyden de lazım. bahsettik... ...onu metinde da metninde dağıtmışım... ...Bülent Ecevit'in yazdığı... Evet, Brancusi üzerine... 5 sayfalık bir yazı ama... ...bayağı heykel üzerine ciddi bir yazı e, o mesela... ...o başbakan zannediyorum... Başbakan ...ve bir sanat yani... dergisinde sadece Bülent Hı -hı. Ecevit adıyla... ...bir sanat Ve şey sergisi gitmiş. üzerine yazısı ee... var... ...Romanya'ya gidiyor... Evet. E, ...ailesinin kaldığı köyü ziyaret ediyor... ...bayağı bir araştırmacı, gazeteci Ama gibi gidiyor... Hmm. ...ve döndüğünde de... E, Başbakanımız yazdı falan demiyor Evet. Gitti orada incelemelerini yaptı falan diye bir sunumla giriyor yazıyor. Evet, evet, çok çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> Onun da kopyasını da almıştım. Evet. Hani, elimize geçmesi imkansız bir e, dergi sayısı yani o çok da güzel. böyle yararları da oluyor bu evet. <gülüyor> seminerlerin diyeyim. E, bu şimdi dinleyeceğim şarkı da e, senin seçtiğin bir şarkı. Bu da e, Metallica'dan e, "Kelim Ol" e, 1983 tarihli albümünden. Ee, onun da sebebini yine senden dinleyelim ya işte, şarkı seçim sebebi <gülüyor> şimdi e, benim Abdülükel ismini kullanıyorum bayağı o logo öyle falan. fakat bir de şeyi var bu kapağında kilemol diyor biz onu kisemol yapıyorduk <gülüyor> evet. kisemol <and> yani <gülüyor> O meşhur mu muhtemelen hani muhtemelen. Yok yok. Bu, bu, bu, bu bayağı öpüşme <gülüyor> üzerine. <gülüyor> evet evet. Bu üç nokta. Ki. Diye <gülüyor> ee, burada da e, Cliff Burton e, bas. Ha bir <gülüyor> de ondan öne, da bahsedeyim çıkıyor, evet. e, Benim sergide de e, şey yaptım. Bir Cliff Burton çizimi vardı. Onu hatta şey e, konsepte uymaz gibi geldi falan. Ben de şey yaptım. Ee, ...bayağı onun üzerine fiyatı da yüksek koydum hani... ...satılsın da istemiyorum... Hmm. ...benim için özel çünkü... ...ve de görülsün istiyorum... ...fakat ilk günden... ...birisi <gülüyor> geldi... ...kabus benden daha çok seven biri geldi... <gülüyor> aldı, ...aldı öyle... Ee, ...fakat şimdi o Cliff Burton çiziminde de... ...şey var... ...her çocuk geldiğinde Mona Lisa diyor <gülüyor> <gülüyor> Bayağı bir moralize <mono> etkisi <gülüyor> yaratıyor çocuklarda. Renkli bir çizim. Renkli böyle. çizim. Saçlar falan. Evet. <gülüyor> e, fakat işi işte, e, talihsiz bir kaza sonucu trafik kazasında <gülüyor> ve de absürt e, bir kaza. Yani neydi o Karim. kemerlerinizi bağlayın şeyini uyurken <gülüyor> e, ölüyor. E, çok değerli bir bas gitar ise biraz da Metallica'nın içinde... En hippi tavırlı, en entelektüel tavırlı olan değişik bir adam ve o şarkılarına da yansıyordu o dönemde. Ee, dolayısıyla benim sevgim hala sürüyor e, Cliff Burton'a öyle bir e, saygı duruşunda bulunmak için. Bütün konserlerinde hala mutlaka anıyorlar sanıyorum. ...bu tabii. En son SNM iki e, filmini görmüştüm, orada da özel olarak bir bölüm oluyor. Her, her zaman. Hatta Hı. hep de bu parçayı çalarak... Evet. E, şimdiki Twilio çalıyor tabi evet, basit olduğu için. Var. Ben onu da çok beğeniyorum açıkçası. Ha, o da ben eski bir evet, grubunu çok beğeniyorum. Suysel evet, bir, kendinsiz. Evet, evet, evet. müthiş evet. gerçekten. Evet. O zaman biz... Ee, Şeyde, o da çizimlerde <gülüyor> benim evet, için çok evet. tatlı ha, biri. Hareketli olduğu şeyle, için. Evet, çok <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, <gülüyor> çok. Evet, <gülüyor> buyurun bakalım gösteri başlıyor isimle. <gülüyor> Hep onu <gülüyor> demek istiyorum. <gülüyor> onu gördüğümde. Bir gösteri başlayacak. Evet, gerçekten. Böyle şey bakışı var. Hadi hadi. Çalalım. Ee, o zaman dinleyelim ee, anesteziya ya da pulling teeth. Base all, take dinledik. 1983 albümleri Rick Gilmore'dan e, seçimiydi. Eee Anestezya ya da Pulling Teeth, e, Cliff Burton'ı da almış. E, ba Basket giden evet, e, evet. bir parçaydı. Çok severdim ben. Hala da sevdiğim bir çalışmadır hep tabii Cliff Burton'ın da anısına. Evet. Oldu bir şarkı daha çalacak vaktimiz kaldı. Orada da halbuki yedekte bir altı şarkımız falan daha vardı <gülüyor> ama, ama dostum, e, tek şarkı seçimi çok kolay oldu. <gülüyor> <gülüyor> e, o şarkıyla çıkacağız. Ama çıkmadan önce vedamızı edelim değil mi? Çünkü sonra tekrar vakit kalmayabilir geri evet, dönmeye. E, bu akşam Abdülkadir Elçoğlu namı diğer Abdülka Abdül <gülüyor> <gülüyor> konuğumuzdu. E, sergisi var. Onun, e, hem onun duyurmak hem de sergi ekseninde bir program yapmak istedik. Nail kitabevinde Kuzguncuk'ta Kuzgun. 11 Kasım'a kadar devam evet, ediyor. Her ee, günde bulunmaya gayret ediyorum evet. gelenlerle. Hatta Facebook'ta takip ederseniz görürsünüz. <gülüyor> Her günden çeşitli fotoğraflar oluyor. Cem Karaca'dan Zappaya diye Karikar Hak Sergisi. <gülüyor> Hepinize tavsiye ederiz. Haftaya Çarşamba'da Eskici'de Kadıköy'de <gülüyor> görme biçimleri. Evet semineri olacak. Çok teşekkür ederiz. Ee, açık teşekkür Radyoya, Koyu Mavi'ye konuk olduğun için ee, çok mutlu olduk. Ee, Meral'in e, seçtiği Abdülhika'nın eh, başka şey, şey çalamayız diyerek <gülüyor> tavuk <mutabak, gülüyor> kaldığı şeyi, şarkıyla kapatacağız. Bir şey söylemek isteyeceğim. Robert Plant resimlerinden bir tanesinin altına oryantal olmadığı zaman çok severim demiş. Vallahi ben Oriental de. halini de seviyorum. <gülüyor> ben de. Ben <gülüyor> de. Ee, ...onun için oryantal olmayan bir parça seçtim ben... Ee, ...Abdül de mutabık kaldı bu şarkıda... Ee, ...işte efsane dördüncü albümden... ...1971 tarihli... Orada da önemli bir adımı analım... Ee, ...yine kayıplarından biri... Bonham, John John evet, evet, evet. Aslında ikisi arasında çok kararsız kaldım... Hani ...Mobilik çalsak... ...Mobilik çalsak... Valla gönül isterse öyle gidebilirdi ama... ...hem parçalar <gülüyor> uzar... Hem, <gülüyor> evet. hem, de, ...hem bir davul solası dinleriz... ...bize olurdu... Ee, ...ya bence... E, ...hani rock tarihinde yazılmış... ...rock'n'rollu en güzel anlatan... ...tabii Chuck Berry'i falan biraz ayrı tutuyorum ama... ...rock'n'roll üzerine yazılmış bir rock roll dinleyicisini... ...ve rock'n'roll söyleyicisini en güzel anlatan... ...şarkı. Çok da cover'ı da yapıldı bu. Evet, evet. Da. ama yine orijinali... Orijinali en güzel. <gülüyor> en güzeli. Ama senin en başta... ...Toret <gülüyor> için dediğin gibi... Hani ...bu şarkı her haliyle güzel olabilecek... ...şarkılardan bir evet. tanesi. Böyle herkes bir şekilde yorumunu katarak çok güzel söyleyebilir. Neyse çok uzatmayayım... E, ...Lencepp'ini dinleyeceğiz, rock roll